Bir varmış bir yokmuş. Güneşli bir yaz gününde anne ördek gölün kenarındaki ağacın altına oturmuş... ...yeni yavrularının yumurtadan çıkacağı zamanı bekliyormuş. Çatlamayı bekleyen tam beş yumurta varmış. Bir sabah nihayet yumurtalar çatlamaya başlamış. Biraz sonra dört sevimli ördek yavrusu başlarını dışarı uzatmış. Yavrular hemen annelerinin etrafında toplanıp bağrışmaya başlamışlar. Ama en büyük yumurta hala çatlamamış. Anne ördek çok endişelenmiş. Ortada bir terslik olduğunu düşünmüş. Yumurtanın üzerine yeniden oturmuş ve bir süre daha beklemeye karar vermiş. Sonunda beşinci ve en büyük yumurtada çatlayıvermiş. Beşinci yavru ördek yumurtadan çıktığında anne ve kardeşleri çok şaşırmışlar. Çünkü bu ördek kendilerine hiç benzemiyormuş. Diğer yavrulara göre daha büyükmüş ve gri renkli tüyleri varmış. Diğer ördekler ona gülmeye başlamış. Kardeşleri onunla dalga geçmişler. Aradan biraz zaman geçmiş. Yavru ördekler büyümüş. Ama bizim çirkin ördek yavrusu Onlara göre daha çok büyümüş ve tüylerinin rengi daha farklı olmuş. Zaman hızla akıp giderken çirkin ördek gittikçe daha farklı ve daha üzgün bir ördek olmuş. Kardeşleri onunla oynamak istemiyormuş. Çirkin ördek de çirkin olduğu için onu kimsenin sevmediğini düşünüyormuş. Bu yüzden ailesinden ayrılmaya ve ormanın derinliklerinde yaşamaya karar vermiş ertesi sabah erkenden ailesinin yanından ayrılmış yüzerek gölün diğer tarafına geçmiş yolda karşılaştığı bütün hayvanlara aynı soruyor soruyormuş benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? ama herkesten aynı olumsuz cevabı almış kimse daha önce onun gibi bir ördek görmemiş zavallı ördek yürürken bir başka göle ulaşmış Orada karşılaştığı kazlara da aynı soruyu sormuş. Onlardan da aynı olumsuz yanıtı alınca yanlarından uzaklaşmış. Karşısına başka bir göl daha çıkmış. Bu sefer etrafta hiç kimse yokmuş. Madem beni kimse sevmiyor ben de sonsuza kadar burada saklanırım demiş kendi kendine. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek tek başına olmasına rağmen çok mutluymuş. Bir gün gökyüzünde güneye göç eden beyaz, uzun boyunlu, büyük kanatlı, çok güzel kuşlar görmüş. Onlara hayran hayran daka kalmış. Keşke ben de onlar kadar güzel olabilseydim demiş. Kış mevsimi geldiğinde bembeyaz karlar yağmaya başlamış. Ördek yavrusu ilk kez gördüğü karı çok sevmiş. Ama karlar her tarafı kapladığı için yiyecek bulması çok zorlaşmış. Bir gün yiyecek ararken çok üşümüş ve çok yorulmuş. Bu sırada bir çiftçi onu bulmuş. Çiftçi onun haline çok üzülmüş ve onu eve götürüp büyüyünceye kadar bakmaya karar vermiş. Çiftçi ona gerçekten de çok iyi bakmış. İlk bahar mevsimi geldiğinde çirkin ördek o kadar büyümüş ki dolaşabilmesi için çift göle bırakmış. Çirkin ördek uzun zaman sonra ilk kez yansımasını görmüş. Ama gördüğü şey karşısında çok şaşırmış. Çünkü bir zamanlar gökyüzünde gördüğü göç eden kuşlar gibiymiş. Gölde yüzerken bir kuğu sürüsüne rastlamış. Kuğular onlardan biri olduğu için onu da yanlarına almışlar. Çirkin ördek kuğularla birlikte neşe içinde yüzmeye başlamış. Bizim çirkin ördek meğer en başından beri bir kuğuymuş. Yanlışlıkla ördek yumurtalarının arasına düşmüş. Ama şimdi gerçek ailesiyle bir aradaymış ve mutlu bir hayata başlamış.